Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdeleillâhi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Ve yehdihillâhu fela mudille leh ve me illallah Bu hafta, daha önceki haftada belirttiğim gibi Uluhiyet Tevhidi, Ruhubiyet Tevhidi'ni işledikten sonra ki bu kitabın asıl temel konusu olan isim sıfat tevhidine varmıştık. Ufak bir e, hatırlatmada bulunup bir şeyler okumuştuk. Bugün inşallah Teala bu isimler nelerdir? Bu isimlerin hangisi sabittir, hangisi bidattır, hangisi işte e, ulemanın katında racihtir, hangisi e, bidat olan kısımdan sayılmış, hangi bidat sahibini kafir yapmış, hangisi yapmamış. Onların tafsilatı var. İnşallah Rabbimizi tanıyoruz. Yani nasıl bir Rabb'e iman ediyoruz. Bu dersten sonra inşallah bunları işleyeceğiz, irdeleyeceğiz. Bilal abi okuyalım inşallah. Evet. Soru 52. Kitap ve sünnetten Esma-i Hüsna'nın Allah'ın isimlerinin delili nedir? Evet. Cevap. Buyurun. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. En güzel isimler Allah'ındır. O halde ona bunlarla dua edin. Onun isimlerinde eğriliğe sapanları terk edin. Evet, Araf suresi 180. 180. ayet. Allah subhanehu ve teala ne diyor? وَلِلَّهِ الْاَسْمَعُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ biha. En güzel isimler kimindir? Alemlerin Rabbinindir. Onlarla ona dua edin. Normalde genel bir usul kaideniz var bizim. Öyle değil mi? Nedir o? الْاَمْرُ يَقْدَرِ الْوُجُوبُ Emir vacipliği gerektirir. Değil mi? Kur'an'da emir e, birkaç ile gelir. Usul alimlerinin yanında 5-6 tane usul saymışlardır. Bir tanesi de Arapçadaki emrin emir sigasıyla, emir kipiyle gelmesidir. Fed'u emir vardır. Yani öyle dua edin, edin Allah'a. Fed'u biha. O isimlerle Allah'a. Mesela Rabbimiz Celle ve Ala hiçbir ayette zaten hikmetsiz konuşmamıştır. Her birinde hikmet Hikmet vardır. Mesela Fatiha suresi. Bakın irdeleyin. Ne diyor önce? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd aleminin Rabbi Allah'a masuttur. Allah'a övüyoruz subhanahu teala. Sonra el er Rahim. Rahman ve Rahim. Rabbimizin isimlerinden iki isim. Maliki yavmiddin. Gene bak Rabbimizin başka bir ismi. Malik. Din gününün mülkün tek sahibi olan e, manasına gelen Malik ismi. Allah subhanahu ve teala'ya önce isteyeceğimiz meseleyle alakalı isim ve sıfatlarını zikrediyoruz. Sonra diyoruz ki اِيَّاكَ نَعْبُدُونَ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Ne var burada? Amelle tevessülü var. Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz nedir? Ameldir. Müslümanların, alemlerin Rabbine sunduğu amelidir. Önce Rabbimizin adlarını zikredeceğiz. Sonra yaptığımız salih amelleri Rabbimize tevessül edeceğiz. Ondan sonra istemeye başlayacağız. İhtina sıratı muslağim, sıratı levin anam talehim, ghrin maldu be Sapmışların, kaza yoluna değil, hidayet erdediklerinin yoluna ilet. Böyle bir dua Allah سبحانه katında kul Rabbim benim duamı kabul etmedi demedikçe kabul olur. Çünkü ne bir salsam sahih hadiste kul Rabbim benim duamı kabul etmedi demedikçe Allah o duayı kabul eder diyor. İmme beş dakika sonra. İmma bir hafta sonra, imma bir sene sonra belki ölene kadar o duanın karşılığını alamaz, öldükten sonra ahirette alır. Bunu alemlerin Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala belirler. Alemlerin Rabbinin dilediği bir vakitte bu dua tahakkuk eder. من لم يسأل الله Kim Allah'tan istemezse Allah ona gazap eder. Yani dua o yüzden muhul ibadet peygamberin tanımıyla aleyhissalatü vesselam. İbadetin neyi? Beyni. Muh beyin demek. Öz demek. Yani bir şeyin özü, beyni, kaynağı, merkezi. O yüzden esma sıfat tevhidi hatırlayın ne demiştik? uluhiye ve rububiyet tevhidin aslında aslıdır. Bütün tevhid aslında bu tevhidin çatısı altında toplanmıştır. Rabbimiz de ne dedi? En güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse o isimlerle Allah subhanahu wa dua edin. Rızık isteyeceksen Allah rezzaktır. De ki Ya Rabbi rezzaksın. Yalnız senden rez rızık talep ediyorum, bana rızık ver. ama işte duanın usulü budur. Merhamet mi dileyeceğiz? Rah Rabbim sen rahmansın, rahimsin, gafursun, ra'ursun. Bak bunlar hep Allah subhanahu merhamet sıfatları. Günahımı ikrar ediyorum. Tövbeleri yalnızca sen kabul edersin, yalnızca sana Tövbe ediyorum. Benim tövbemi kabul et. Bak, doğanın başka bir usulü. Hidayet mi dileyeceksin iste, mal mı isteyeceksin iste? Allah subhanahu wa Teala'dan istemenin sınırı yok ki. İnsanlar utanıyor mal isteme. İste ya. Neredeyse cehennem fakirlerle dolacaktı diyor hadis-i hadiste. Öyle mi? Fakirlik eşittir küfür olacaktı diyor rivayetler var. Öyle mi? Ha, zenginlik övülmemiş tabii ki ama çok aşırı şiddetli bir fakirlik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile Allah'a sığındığı bir şeydir. Öyle değil mi? Dualarda var. Bakın sabah akşam zekilerine fakirlikten Allah subhanahu sığınmıştır. Mal mı isteyeceksin? İste. Ya Rabbi sen maliksin. <gülüyor> Alimina suresindeki ayette olduğu gibi sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden alırsın. Bana mülk verdi Allah subhanahu aleyhi ve sellem. bir zevce mi isteyeceksin? Bu hayal edilecek bir şey değildir. Hem erkek için hem kadın için. Kendin usulsüz Allah'ın gazap edeceği bir şekilde aramaktansa otur evinde Rabbine dua et Rabbin sana göndersin onu takdir etsin Rabbin senin için diledikten sonra fayda ara da şey an ey yakul elahu kun Allah bir şey ol der olu verir o kadar Subhanahu wa taala o yüzden önce isimleri manalarıyla bilmek gerekir ki o isimlerle Allah Subhanahu wa taala'dan isteyebiliriz ne dedi ayetin sonunda onun isimlerinde eğriliğe sapanları sen bırak. Yulhidune fi esmaih. Ayette böyle geliyor. ne? yani ilhad edenler, sapanlar demektir. Araplar mezara lahit demişler. Şu anda dahi çıkan gömülerde ne diyorlar mezarlara? Lahit diyorlar. Normalde Araplar mezarı şöyle kazarlar. Şöyle gelir. En dipte L gibi biraz içeri girerler. Yani L şekline L şeklinde kazarlar mezarı. Ona lahit denir. Çünkü dimdirek geliyor sapmadan. En sonunda ne yapıyor? Sapıyor. Sapma olduğu için sırat-ı müstakimden denmiş buna. Allah subhanahu teala'nın isimlerinde ilhada sapanlar sen bırak diyor. Peki ilhat kaç türlü olur esma sıfatta? İki türlü olur. Bir, ya Allah subhanahu teala'nın ve Resulünün Allah'ı vasfetmediği şekilde insan, ekstra hevasından, şeytanından ve nefsinden isimler koyar ya da Allah subhanahu ve kendisine ispat ettiği isimleri iptal eder. İkisi de sapıklıktır. Tabi boyutuna göre şimdi izah edeceğiz hükmünü birazdan inşallah. Devam. De ki ister Allah diye çağırın ister Rahman diye yalvarın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın en güzel isimler onundur. Evet. İsa suresi 110. ayet. Burada da ne diyor? İster Allah diye çağırın. Bazı sofi müşriklerin, cahillerin anladığı gibi ister Allah diye çağrından şu anlaşılmaz Öylesi Allah Allah diye zikir olur diye bir anlayış çıkarılmaz. Böyle bir zikir İslam'da yok. Subhanahu ve Teala. Allah Subhanahu taala zikretmek için ya Allah Subhanahu taala'nın lafzının başına bir şey ya da sonuna bir şey getirmek lazım. Mesela elhamdülillahi. Hamd âlemlerin Rabbi Allah Subhanahu taala'ya ait. Subhanallah. Allah Subhanahu taala'yı tenzih ederim demek. Allahu akbar. Allah en büyüktür. Bak burada da sonuna getirdik. Diğer ikisinde başına. Burada sonuna getirdik. Zikir ancak böyle caizdir. Allah Sübhanahu Teala böyle zikredilmez. Celalel. Bazı sofiler bu ayetten bunu anlamışlardır. Devamında ne demişti? İster Rahman diye çağırın, ister Allah Sübhanahu ne diye çağırırsanız çağırın, Allah Sübhanahu Teala'nın isimleri en güzel isimlerdir. Yani Rabbimiz onlarla Allah'tan talep etmemizi Sübhanahu Teala'dan bizden istiyor. Devam. Yine yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Allah olur ki ondan başka hak ilah yoktur. En güzel isimler yalnız O'nundur. Ve daha başka ayet kelimeleri. Evet, bu da Taha Suresi 8. ayetti. Ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. esma Hüsna, en güzel isimler demek zaten. Hüsna mübalağadır Arapça. Normalde Hasan, Türklerde var ya Hasan diyorlar Türkler. O Hasan güzel demektir. Hüseyin de güzel demektir. E, arasında fark vardır. Hüseyin olunca daha bir güzel. E, hüsna olunca ee, orada isimler kelimesi mühennes olduğu için dişidir Arapçada. Arapçada eşya böyle erkek ve dişi diye ikiye ayrılır. Mesela güneş, ay biri erkektir, biri dişidir, böyledir yani. Hani böyle Araplar eşyalara bile böyle erkeklik ve dişilik gibi böyle bazı sınıflandırmalar yapıp ona göre zamir kullanmışlar. Bizde mesela erkekten de bahsetsen o, kadından da bahsetsen o. Ama Araplarda erkek diyorsan huve, Kadını kast ediyorsan o diyecekken hiye diyorsun. İkisi farklı kullanılıyor bu. Fransızcada da var. Yani dünya dilleri arasında Fransızcada da var. Bu zengin dillerde mevcut. Yani Arapça zaten niye Kur'an Kur niye Arapça'yı niye Ezer Üniversitesi'nde bir sene ders yapıyor doktorlar. Onun Arapça dilinin ne kadar zengin olduğunu, ne kadar işte o dille hikmetler olduğunu anlatıyorlar. Gerçekten insan oraya bir dalsa çıkamaz yani. Onun için biraz Arapça lugatına bayağı bir vakıf olmak lazım ama şöyle bir problem var, bu usulü mutezileler kullanmışlar. Yani oturmuşlar, bu kelime buysa o zaman bundan bu çıkar, dikkat edin Mustafa İslamoğlu'nu değil mi? O ne yapıyor? Arapça az buçuk anlıyor, oturuyor şu kelime, şu şu manalarda kullanılmış, şöyle gelmiş, böyle kullanmış Araplar. Oradan bir tefsir yapıyor alakasız bir şekilde. Belki Allah'ın irade etmediği, Resulünün irade etmediği Subhanahu ve Teala aleyhissalatü vesselam. Farklı manaları yüklüyor ayetlere. Ee, Tabi ki hata yapıyor. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Kim Kur'an'ı hevasıyla tefsir ederse isabet etse bile ne yapmıştır? Hata etmiştir. İsabet etse dahi hata etmiştir. Kur'an ancak neyle tefsir edilir önce? Sünnetle tefsir edilir. Tabi önce Kur'an, Kur'an'la tefsir edilir. Ayet varsa onun hükmünü taksis eden, nesk eden önce ona bakılır. Sonra sünnetle, sonra da sahabe kavliyle. Ondan sonra Osman böyle demiş, ve Osman beşerdir, yanlış da anlamış olabilir. Ama bu üç bahsettiğimiz şey, bunlar bizim Kur'an'ın anlama noktasındaki metodumuz menhecimidir. Evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Yüce Allah'ın 99 ismi vardır. <gülüyor> Kim bunları iyice bellerse cennete girer. Hı. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah'ım sana ait olan ve senin kendi zatını onunla adlandırdığın yahut herhangi bir kitabında indirdiğin ya da yarattıklarından herhangi birisine öğrettiğin yahut da kendi nezdinde gayb ilminde olup başkasına öğretmediğin sana ait olan her isminle. Kur'an'ı kalbimin baharı kılmana niyaz ederim. Evet. Şimdi bu iki hadiste Allah subhanehu teala'nın Esma Hüsna'sının var olduğunu ispat eden delillerden iki tanesi idi. Birincisini önce değineceğiz inşallah. Bukhari Müslim ittifak ettiği Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen hadistir. Diyor ki e, hadiste İnne lillahi tis ve, e, ve isme. Allah subhanehu teala'nın tane ismi vardır. Men ahsâhâ kim bunu sayarsa de halel cennet, cennete girer. Hatırlayın, la ilahe cennete girer. kim la ilahe illallah derse cennete girer. Biz ne diye tevhil ediyorduk bu nasıre? Gereklilikleriyle amel eder, Allah'ın emrettikleri şeyleri yerine getirir, nehyetliklerinden sakınır, onu bozan hallerden sakınırsa diye tevhil ediyoruz. Burada kim Allah'ın bu isimleri sayarsadan kasıt, ameliyle bunu ispat edersedir. Yoksa hani birinin papağan gibi ezberleyip manasını bilmemesi demek değildir. Devam ediyoruz. Hadis böyle değil. Yani burada sadece hadisin bu rivayetini, bu şeklini almış. Hadisin şöyle ziyade lafızı var. وَهُوَ وِتُرُونَ وَيُحِبُّ الْوِتْرَى Allah tektir subhanahu wa ta'ala. Teki sever. O yüzden kainata baktığınız zaman Allah subhanahu ayetleri gizlidir. Ne gibi? İşte kadın ve erkek gibi. Bak çiftler, tek değiller. Yani çünkü teknik Allahu Teala'ya kas bir şey. Bakın ateş ve su zıttı var ya da bir şeyin. Yani eşi yoksa zıttı var. Onu bozan bir şey var yani. Ateş ve su gibi mesela. Ve benzeri örnekleri çoğaltabilirsiniz. İyi ve kötü gibi, değil mi? Pis, güzel ve çirkin gibi. Allahu Teala her şeyi böyle yaratmış. Niye? Bu Rabbimizin Sübhanu Teala'nın bir ayetidir. Rabbimiz bize kendisinden başka tek hiçbir şeyin olmadığını söylüyor. O yüzden zikir yaparken tek yapmak faziletlidir. Ya üç kere, ya beş kere, ya yedi kere, dokuz kere, on bir. Tek olsun da kaç katı olursa olsun. Niye Allah tektir subhanahu wa ta'ala? Ancak ve ancak teki sever. Sonra benzeri bir hadisi, e, Tirmizi rivayet ediyor. Yalnız bir ziyadeyle rivayet ediyor. Hani hadis buraya kadar ve sonra şunları ekliyor. Dedi ki az önce, İlk ayette Allah'ın isimlerinde sapanları bırak demiştik değil mi? Kaç çeşit sapma vardı? Bir, iptal edenler. iki Allah subhanahu teala'nın kendini vasfetmediği şeylerle Allah'ı vasfedenler. Nasıl bileceğiz peki biz Allah subhanahu teala kendisi hakkında hangi isimleri ispat etmiş? Ya Kur'an'dan bileceğiz ya sünnetten bileceğiz. Kur'an'da zaten ayetler var. Şimdi okuyacağım hadiste hem Kur'an'daki isimler hem de sünnetle belirtilen isimler mevcuttur. 99 tanesi burada vardır. Bunlar televizyonlarda falan da çok çok sayılır zaten biliyorsunuz. Ee, diyor ki hadisin ziyade lafzında ben isimleri okuyacağım ardından manalarını vereceğim. Çünkü isimler birbirine yakın manalar teşkil ediyor. Mesela Halik ismi. Ne demek? Yaratan değil mi? Elbedi o da yaratan demek. El-Musavvir, o da şekil veren, o da bir manada yaratan demek. Ama aralarında fark var. Halik, mutlak manada yaratan. Bediye, işte hiçbir misal, emsal yokken yaratan. Musavvir, en güzel şekli veren. Yani bunun gibi bazı neyleri var? Bunun gibi bazı ufak farklılıkları, ufak ayrılıkları var. O yüzden inşallah ben özet manaları vereceğim ki çok uzamasın diye. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القديس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البار المصابر الغفر القهار الواحب الرزاق الفاتح العليم القابط الباصد الحافظ الرافع المؤيذ المذيل السميع البصير الحكيم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيد المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسي الحكيم الودود المجيد البائث الشهيد الحق والوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسي المبدع المعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الوا الواحد الأحد الفرد الصمت القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن El-Barr, Et-Tawwab, El-Muntakim, El-Afu, Er-Rauf, El-Malikül Mülk, Zul-Celal ve'l-İkram, muksitül mani hadi badi sabur Bu 99 isim Tirmizi'nin rivayet ettiği hadisle Kur'an ve sünnette sabit olan 99 isimdir. Peki bir soru bunun üzerine bu isimlerin haricinde başka isimler sayanlar var mı? Hafz el Hakimi rahimehullah Ma'aric el Kabr denen bu kitabın haricinde bir kitabı daha var. Orada da daha tafsilatlı akideyi anlatıyor metinleriyle, senetleriyle beraber. Orada şunları ifade ediyor. Diyor ki: "Vakad Diyor ki bir cemaat bir cemaat Bunların haricinde bazı şeyler zikrettiler, bazı isimler. kesufyan Sufyan İbni Uyeyne diyor. Mesela Sufyan İbni Uyeyne gibi. Ve Bni Hazım gibi diyor. İbni Hazım da bunu muhallada ve kendisinin mustakil bir kitabı var. Esma-ül Hüsna ile alakalı orada. Ve Kurtubi. Yani aynı şekilde Kurtubi bunu naklediyor. Vagayrihim. Ve benzer bazı alimler bazı eklemeler yapmışlar. Bu neden kaynaklanmış? Bu neden kaynaklanmış? Bazı zayıf senetli, hasen senetli hadisler var. Onlara dayanmışlar. Onlardan yola çıkaraktan bazı isimler ispat etmişler. Wa addahahu İbnü'l Arabi el-Maliki. İbnü'l Arabi el-Maliki de saymış bazı isimler Fî ahkâmil Kur'ânı murattiban lehâ ale's sûre. Bazı surelerin tefsirinde bazı şeyler, isimler zikretmiş. Lakinnehu afta fî ba'dı mâ addahû kemâ senüşir ileyh inşallah. Yalnız bu isimlendirmelerde hata etmiştir diyor. Biraz sonra inşallah buna işaret edeceğiz diyor. Ya bu Allah ona rahmet etsin İbnü'l el Maliki bu kafir olan Muhitin İbnü'l Arabi değil. Bu müfessir olan Malikilerin büyüklerinden İbnü'l Arabi. İbnü'l Arabi gibi büyük bir alim dahi bu bidata düşmüş. Bu bidata kim düşmüş zamanda Maturidiler, Eşariler ve Ehli Sünnet'e muhalefet eden esma sıfatta fırkalar onlar durmuşlar. Kelamla çok uğraştıkları için veya kelamla herhangi bir diyalogları ve ilişkileri zamanında kurulduğu için e, demişler ki Allah subhanahu ilahsa öyleyse şöyle bir de vasfı olması lazım. Allah subhanahu ilahsa şöyle de bir ismi olması lazım. Kendi kafalarından akıllarıyla mücerret mantıklarıyla hiçbir şer'i delile dayanmadan ne yapmışlar? Bazı isimler Allah subhanahu teala hakkında ispat etmişler. Bunlar bu yaptıkları nedirler? Bidatçıdırlar. Ona bidat ehlidir. Bir bidat ehli daha vardır ki onlar mutezile ve cehmilerdir. Akılcı diğer kafir taife. Bunlar Allah subhanahu kendisi için ispat ettiği isimleri nefretmişlerdir. Allah işitmez, Allah görmez demişler haşa. Allah bilmez demişler haşa. Bunların her biri nedir? Küfürdür. Nasıl yalanlamaktır. O yüzden mutezilelerle cehmiler düştükleri bidatta kafir olmuşlardır. Maturidiler ve eşariler herhangi bir nası yalanlamadıkları için sadece hevalarından bidatlar uydurdukları için tekfir edilmeyip bidat tehli olarak isimlendirilmişlerdir geçmiş ulemamız tarafından. Evet. Sonra şöyle bir soru sorarız ve deriz ki dedi ki hadiste Bukhari ve Müslim rivayet ettiği hadiste Allah subhanahu teala'nın 99 ismi vardır. Peki Allah subhanahu teala'nın isimleri 99 ile kayıtlı mıdır? Hayır. Delil Az önce okuduğu abinin iki hadisten ikincisi. Birincisi değil, ikincisi. Orada ne dedi? Allah'ın senden isimlerini isterim. Biz şimdi o hadisin tam metnini inşallah okuyalım. Ee, Ebu Hureyre e, İbni Mesud radiyallahu anhudan geliyor hadis. Ahmet Müsnedi'nde rivayet ediyor. <gülüyor> dedi ki Nebi Sassan, he, hiç kimse yok ki kendisine bir üzüntü, bir keder isabet etmiş olmasın. <gülüyor> Sonra da o üzüntüden sonra şunu söylerse... Allahümme illa abduk. Allah'ım ben senin kulunum. Vabni abdik. Senin kölenin oğluyum. Vabni emetik. işte cariyenin oğluyum. Cariye kadın köleyi deniyor. Nasiyeti bir yedik. Benim perçemim senin elindedir. Perçem şurasıdır. Çünkü insan zayıftır. Buradan saçları uzun olan bir insana yakaladığınız zaman... ...hani saç kopmayacağı için istediğiniz yere o adamı mesela şey yapabilirsiniz, çekebilirsiniz... Allah Subhanahu Teala hepimizin perçeminden tutmuştur. İstediğimiz, istediği yere bizi götürür Rabbimiz yani. O diler biz dileyemeyiz yani. Allah dilemeden biz dileyemeyiz. Evet bizim cüz'i bir irademiz vardır. Dilediğimiz şeyler vardır. Ama Rabbimiz dilemeden bizler dileyemeyiz. Devam ediyor. Diyor ki perçemin senin elindedir. Ma'in fi hukmuk. Senin hükmün bende geçerlidir. Senin hükmündür benim üzerimde olan. Adnun fi gada'uk. Senin benim kaderime yazdığın da adaletindir diyor. Haşa kafirlerin yaptığı gibi onlar ayette diyorlar ya, ayette Allah ondan söylediği sözü naklediyor. Diyorlar ki eğer Allah dileseydi biz de babalarımızla şirk koşmazdık. Suçu nereye atıyorlar? Kadere atıyorlar onlar. Haşa Allah'ın adaletsiz olduğunu irade ediyor. Haşa. Es'eluke bi kullin ismin huvelek. Senin olan bütün isimlerle istiyorum. 99'unu zaten Peygamber Sasam söylemişti. Semmente bihi nefsek. İşte kendi nefsini isimlendirdiğin. Ev enzeltehu fi kitabik. Ya da kitabında indirdiğin. Ev allemtehu aheden min khalqik. Ya da yarattıklarından birine öğrettiğin. Ev iste'esarat bihi fî ilmil gaybi. Ya da gayb ilminde kendi yanında sakladığın. He demek ki bir... Kur'an ve sünnette sabit olan 99 tane isim var. İki, bunların haricinde Allah subhanahu teala'nın başka peygamberlere ve melekleri öğrettiği isimleri var. Üç, Allah subhanahu teala'nın kendi katında gayb ilminde sakladığı hiçbir mahlukuna öğretmediği isimleri var. Öyleyse Esma'ül Hüsna 99 isimle kayıtlı değildir. Ama Allah subhanahu teala'nın bazı meleklere ve peygamberlere öğrettiği isimleri varsa oturalım biz bunları tahmin edelim falan. Böyle bir şey saçmalık bu bidat. Geçmişte bazı sapıkların yaptığı bir bidattır. Biz öyle bir amelden Allah subhanahu teala'ya Peki isimler bununla da bitti mi? Yok bitmedi. Allah subhanahu teala'nın bazı isimleri vardır ki bunlar mutlak kullanılmazlar. Mesela... Örneklerle inşallah daha iyi anlayacaksınız. Mesela intikam almak. Nedir intikam almak? Aslında bir zafiyettir insan olduğu için. Öyle değil mi? Allah subhanahu wa her türlü noksanlıklardan nedir? Münezzehtir. Ama Allah subhanahu wa ta'ala Ali İmran suresi 4. ayette Azizun zuntikam diyor. Allah azizdir subhanahu wa ve, ve intikam sahibidir. Kimden? Mücrimlerden, günahkarlardan, kafirlerden Öyle değil mi? Allah yaptıklarının karşılığında onlardan intikam alandır. Bu neden nedir ki? Allah intikam alıcıdır denmez. Ama Allah kâfirlerden intikam alıcıdır denir. Bu onun ismidir. Burası inşallah anlaşıldı. Mesela başka bir örnek size. İnne mine'l-mucrimine muntakumun. Biz mücrimlerden intikam alıcıyız diyor. Bu da secde suresi 22. ayet. Mesela. Bunun haricinde sadece intikamla mı bu kayıtlı? Hayır. Mesela Nisa suresi 142. ayet <gülüyor> Şüphesiz münafıklar Allah'ı kandırmaya çalıştılar. Allah onları kandırdı diyor. Şimdi bir adam desey ki Allah kandırır. Haşa tekfir ederiz biz onu. Öyle mi? Kastına göre tekfir ederiz biz bu adamı. Niye? Hemen kayıt getirmesi lazım. Allah kendini kandırmaya çalışanları kandırır. Öyle değil mi? Bu insanların örfünde vardır. Siz size bir şey yapana misriyle karşılık verirsiniz. فَمَا جَزَالُوا <gülüyor> ihsanu اِلَّا ihsan, İyiliğin karşılanacak iyiliktir diyor. Size iyilik yapana siz iyilik yaparsınız. Size kötülük yapana siz de kötülük yaparsınız. Yani buradaki sizin karşılık olarak verdiğiniz kötülüğe kötülük denmez insanların örfünde. <gülüyor> Hak ettiği denir ona. Anlaşıldı mı burası inşallah? O yüzden bu sıfatların kayıtlı bir şekilde Allah subhanahu ta'ala hakkında ispat edilmesi haşa Allah'ın noksanlık izafesi değildir haşa. Kim bunları inkar ederse ayetleri yalanladığı için kafir olur. Ama kim de bunları kayıt getirmeden mutlak kullanırsa gene Allah subhanahu teala noksanlık izafe ettiği için kafir olur. Buralara dikkat edin. İnşallah bu kaydı tekrar bir dinleyin. Hızlı anlattım, hakkınızı haber edin. Ama önemli mesele biraz biraz burayı üzerinde durarak bu asılları yerleştirerek inşallah geçelim, devam edelim. Mesela başka bir örnek daha size. وَمَكَرُ اللّٰهُ وَمَكَرُوا, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ onlar tuzak kurdular. Allah subhanahu aleyhi onlara tuzak kurdu. Tuzak kurmak da böyle bir şeydir değil mi? İnsan için yani erkek adam ne yapmaz mesela? Tuzak kurmaz. Açık olur öyle değil mi? Şimdi Allah subhanahu aleyhi hakkında bir adam dese ki Allah tuzak kurandır haşa tekfir ederiz yani. Onu kayıtlı getirecek. Allah subhanahu aleyhi kendisine tuzak kuranlara tuzak kurar. Bu zaman bu Rabbimizin ayette söylediği şeydir. O zaman bize ispat etmek vaciptir fazdır. Bunu yapmayan gene aynı şekilde kafir olur. Mesela Neullah'a feeshu töv Tövbe suresi 67 Allah'ı unuttular Allahnahtar' da onları unuttu.Al unutur mu? Bir adam dese ki Allah' unutandır kafir olur öyle mi? Ama Allah Star a ne diyor Onlar Allah unuttular Allahnahtar' da onları unuttu. Bu mukabele cinsindendir, yani insanın yaptığının karşılığında aldığı şeydir hak ettiği şeydir. İnsan Allah'a kandırmaya kalkarsa hiç kimse Allah Smantar'dan akıllı değildir. Allah onu kandırır da o farkına varmaz. İşte bu ve benzeri sıfatlar da mutlak kullanılmazlar, kayıtlarla beraber kullanılırlar. Demek ki öyleyse 99 tane mutlak kullanılan isim var. Bu isimlerin haricinde Allah subhanahu başka peygamberlere ve meleklerine ve başka yarattıklarını öğrettiği isimleri var. Başka gayb ilminde kendi katında sakladığı isimleri var. Dördüncü olarak da mutlak kullanılmayan Kayıtlarla beraber Allah subhanahu teala hakkında ispat edilmesi gereken isimler var. İşte bu esma ve sıfat tevhidinin özü ve kaymağıdır. Anlattığımız şey esma sıfat tevhidinin özü ve kaymağıdır. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim size inşallah. Geçen haftaki dersi alın bir dinleyin. Orada rububiyetin gerekli olan sıfatlar saymıştım. Sonra da inşallah bir sonraki sorunun cevabında bazı şeyler gelecek... İsimler, isimlerin manaları falan gelecek mesela. Sonra da her bir ismi okudukça o isimlerden o ben çünkü orada 6-7 tane sıfat saymıştım. Bunlar fıtratla akılla bilinir diye hatırlayın. Sonra siz bu isimleri o fıtratların altına teker teker yazın. Mesela Allahu Teala her şeyi bilendir dediğimiz zaman, değil mi? Allah alimdir. Bunu herkes bilmek zorunda. Fıtratla akılla sabit. Altına hemen dallar çıkartın, hani ilkokulda şema çizdirirler, oklar çıkartın, yazın altına, semya yazın, Allah her şeyi işitendir, basir yazın, Allah her şeyi görendir. Bunlar zaten Allah subhanahu ilim sıfatı içerisinde değil mi? Öyle. Anlaşıldı mı şimdi neden bir şeylerin asıl bir şeylerin furu olduğunu söylüyoruz ve anlatıyoruz? Bu iki dersi cem ederseniz göreceksiniz ki inşallah o saydığımız rugubiyetin aslı olan sıfatlar ile altındaki bu sıfatlar ne yapılacaktır? Çok güzel bir şekilde cem edilip ortaya çıkacaktır ki demek ki esma sıfatta bir aslı var, bir de furu olan kısmı var. O furu da iki ayrılır. Furu da izhar olursa, herkese hüccete ulaşırsa o da asıldandır. Eğer e, el gibi, Allah subhanahu anh, eli katmayayım da ayetle sabit, ayak gibi mesela. Hadiste diyor ya Allah kıyamet günü ayağını koyar cehenneme. O da der ki kat kat yeter ya Rabbi. Bu gibi sıfatlar furudandır. Adam bunu inkar etmekte kafir olmaz. Ona hüccet ikame edilir. Bak böyle bir hadis var denir. Hüccet ikamesi yapıldıktan sonra gene aynı şekilde ne yapılır o kişide? Nasrı yalanlamasından dolayı tekfir edilir. İnşallah burada kalalım. Haftaya Allah nasip ederse diğer kaldığımız sorudan ve cevabına devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinde. Bir kötülük varsa nefsin ver şeytanımdandır. Ve atıl davanen rabbil alamin. Sülhanik Allahümme ve bihamdik. Eşhedü ve Allah'ın ahillâhin testahfirüke ve tûbileşim.